Açık Radyo 95.0'dayız. Kamusunda görüşmeye devam ediyoruz. Nasılsın Didemciğim? İyiyim Keremcim. Gene uzak kaldık iki haftadır. Ee, i̇nşallah bir araya geleceğiz en yakın zamanda. Oralarda kar, boran, fırtına, tayfun, yıldırım, <gülüyor> kasırı, kasırga var mı diyeyim. <gülüyor> e, kar var diyeyim ben de. Evet. Öbürleri henüz yok ama öğleden sonra bir fırtınadan bahsediliyor. Evet akşam üzeri olacak galiba. Vortex. <gülüyor> kasırgasın bir şey dediler internette öyle okudum oh, ama bu fiyakalı. hava hava hava e, hava ile ilgili böyle Twitter e, sitelerinde bakıyorum da hepsi böyle bir kar, karı bekliyorlarmış kar yağmasını bekliyor şiddetli bir kar beklentisi içerisindeler sürekli evet. <gülüyor> ve ona da ona dair de bir pompalanmış haberler var neyse insanlar e, dikkat etsinler diyelim e, e, isterseniz sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım Kamışlı Güriş Cmail adresimiz var Kamışlı Güreş Instagram adresimiz var. Kamusla Güreş Twitter adresimiz var. Aynı zamanda e, tüm podcast kanallarında geçmiş programlarımızı sevgili dinleyenlerimiz dinleyebilirler diyerekten sözümü evet. sana atıyorum. Sen altını çize çize bu Kamusla Güreş ifadesini oturtmak istiyorsun bu toplumda. Ben anladım Kerem ama... Sonunu anladın. Altıncı yılı sonunda anlamış olduk. <gülüyor> o kadar altını çizince. Sevgili dinleyicilerimiz e, mağlubunuz ad, isim e, ana başlığı altında ilerliyoruz bu yayın döneminde. E, i̇nsanın isim verme yolculuğu içerisinde e, geçen program özellikle e, sevgili Ömer Madri'nin da e, üzerinde e, durursak ne kadar iyi e, olacağını e, bizimle paylaştığı bu güç, iktidar bir esme, savurma, yırtıcılık, soy bunların ağır bastığı ne kadar da çok ad var e, kültürümüzde e, başlığı altında pek çok örnek vermiştik. En sonunda e, pek çok şey konuştuk, e, hava koşullarından bahsettik. Özellikle e, facia sayılabilecek ağır e, hava koşullarının insan ismi olması e, ile ilgili pek çok örnek verip onların artık etimolojisine girmiştik. Ben devam edeceğim elimdeki kanalara kaynaklardan sonra sözü Kerem'e aktaracağım. Ee, Andreas Siste'nin malumunuz çok kullandığımız tarihi ve etimolojik Türkiye Türkçesi lügati Tüba Yayınlarından basılmış. Fortuna aslında İsmet Seki Eyiboğlu'nda da fırtınanın Fortuna'dan geldiğini söylemiştik. Burada e, ilginç birkaç bilgi daha var. E, erkekler için kullanıldığında fırtına kelimesinin kabudayı anlamına geldiği bilgisini Refi Cevat Ulunayın Sayılı Fırtınalarında ...görüyoruz. Hmm. Tits'e bu örneği vermiş. Yani sözcüğün... ...o yıkıcılığına paralel... ...bir anlamı doğrudan... ...başka bir kaynakta daha... ...bulmuş olduk. Evet. Keza çok eski bir kaynakta da... ...ali'nin bir kaynağı... ...tabii... ...türkçe de çok eski belki anlaşılmayacak ama... ...fırtına değil... ...doğrudan fortuna diye geçmesi benim... ...dikkatimi çekti gemi hafı karadan artıktır Fortuna eşliğince rejmi akım diye devam ediyor ee, Hani artık e, fırtına bile denmediği aslının Latinceden gelen aslının kullanıldığı e, bir örnek olduğu için ilgi çekici genetik seden tufanla ilgili e, paylaşımı da yapayım Daha çok kar fırtınası için kullanıldığı bilgisi var burada ve sel için kullanılıyor. Arapçadan gelen bir sözcük tufan. Pek çok cümle örneği var ama onlara girmiyorum. Çok bilinen anlamlar çünkü. İsmet Seki Eyboğlu'na tekrar dönerek Yıldırım'la bitiriyorum ben bu hava koşullarıyla ilgili seçilmiş isimleri. Yıldırım eski Türkçe bir sözcük yal yul kökünden geliyor. Hem yal hem yul diye kullanımı var. Işık ve parlaklık manasında. Yuldurum, yıldurumdan sonuçta yıldırıma dönülmüş. Ee, böyle sana aktarayım artık Keremcim. Paralel olarak tayfun bakmıştık kelimelerden bir tanesi. Nişan yanında geçiyor. İngilizce tayfun işte Hint Okyanusu ve Çin Denizi'ne özgü kasırga sözcüğünden alınmış. Bu sözcük ise Çince Tayfun sözcüğünden alıntı olabilir diyor Nişayen. Ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Çince'de e, feng yani büyük yel sözcüğünden de alıntı olabilir demiş. Ancak Hı -hı. bu bilgi de kesin değil demiş. E, ek açıklama olarak da Taifun ile ilgili Çince deyim işte Batı dililerinin 18. yüzyıl ortalarından itibaren kaydedilmiştir diyor. Ancak Arapça tufan sözcüğünden alınan Tufao, Tufon, Tayfun ve bunun biçimleri batı dillerinde 16. yüzyıldan itibaren mevcuttur demiş. Hmm. E, kanton lehçesine atfedilen deyimin doğrudan Arapçadan veya dolaylı olarak batı dillerinden alıntı olmasında mümkün görünüyor demiş. Bu kanton lehçesi de Çince'nin bir lehçesi efendim. Hmm, evet. E, tufana nişan yağın işte Arapça TVF kökünden gelen Tufan işte hepimizin bildiği mitolojide söylenilen işte su, su baskına meşhur işte Nuh tufanı sözcüğünden alıntı. Hı hı. Bu sözcük ise Ar Aramice ve Suriyaniçe aynı anlama gelen tufan sözcüğünden alıntıdır demiş. Bu sözcük de Aramice Suriyaniçe TVP kökünden işte taşma, su basma, sel olma kökünden türetildiğini ifade etmiş. Hı hı. Ee, bununla birlikte Yıldırım'a bakacağım. E, yıldırım'la ilgili bazı e, kullanımlar var. Yıldırım aşkı var mesela değil mi? Ha, evet. Görünüşte insanı yıldırım çarpmış gibi saran aşk haline yıldırım aşkı diyoruz. Yıldırım Harbi diye bir şey var. Bu savaşta e, daha doğrusu e, açıklamasını yapayım. Savaşta kesin ve çabuk sonuç almak için zırhlı ve motorlu birliklerin hava kuvvetleriyle desteklenen Taarruz Harekatı'na Yıldırım Harbi denilmiş. Bunu hiç duymamıştım. Yıldırım birliklerini duydum sanki. Bunu da evet. ben de duymamıştım. Evet. İyi oldu. Paylaşmış da olduk e, sevgili dinleyenlerimizle. Yıldırım nikahı var. Bunun da ben anlamının tam olarak böyle olduğunu bilmiyordum açıkçası. E, şöyle yazıyor Kubbe Altı Lügatinde, Şartlar öyle gerektirdiği için sulh hakimi tarafından verilen karar üzerine Askı müddeti beklenmeden hemen kıyılan nikah. Ben hani böyle bir hukuki anlamda kıyılan bir nikah gibi düşünmedim de. Mecaz anlamını daha evet. çok. Halk ha, arasında kullanılan Hı. işte yıllarım nikahıyla evlenildi. Mealinde hani düşünmüştüm. Yok, Sen gerçek. ama bu böyle gerçek anlamda da biliyordun anlamına kadar. Biliyordum yani. evet yani bilmiyorum tam e, o başlıkta mı ama annemle babam da neredeyse böyle evlenmişler. Hmm. <gülüyor> Neyse o hikayeye girmeyeyim. <gülüyor> Buyur canım Ya canım, canım ne olacak? <gülüyor> yok yok olsun. <gülüyor> ee, asker Argos sözünde kasırga kelimesi var. Kasırga geçiş diye bir şey var. İşte bu yine savaşla ilgili, askerlikle ilgili miktarım. Ee, muharebe uçaklarının bir düzen halinde düşman arazisi üzerinden süratle uçması e, ne deniliyormuş kasırga geçişi. Onunla ilgili e. de bir örnek vermiş. O gece Paris'in üzerinden Alman uçakları kasırga geçişi yaptı diye. Uyar. E, sen Yıldırım'dan bahsettin. Ben de birkaç e, başlıkta bahsetmiş oldum. Kadın argosu sözünde Yıldırım erkeklik organı penis diye de geçiyor. Hı hı. Böyle de küçük bir ayrıntı var. Bende de bu hava olaylarıyla ilgili kelimelerle ilgili açıklamalar bunlar var sözlüklerimde. Bu kadar. İstersen, Hayvanlara evet. mı geçelim? Evet. Evet e, sevgili dinleyicilerimiz pek çok şeyden bahsettik aslında yani savaşla ilgili, silahla ilgili, türklükle, kanla, askerlikle ilgili. Ama en son bu e, yıkıcı hava olayları ve yırtıcı hayvanlar noktasında kalmıştık. Pek çok hayvan saydık bir hızlıca tekrar saymak gerekirse ya aslan, atmaca, doğan, şahin, kartal, kurt, e, pars gibi hayvanlar. E, neden bu tür yırtıcı hayvanlar e, çocuğun ismine konuyor? ile ilgili e, konuştuk. Şimdi sadece etimolojilerine e, daralarak ilerleyeceğiz aslında. E, ben İsmet Zeki Eyüboğlu'ndan e, başlayayım mı Kerem'ciğim? Başlayacağım. Evet, Türk dilinin etimoloji sözlüğü say yayınlarından basılmış. Türkçe bir sözcük. E, Türkçe ars aslında kökü Türkçe ile ars gelincik anlamına geliyor. Gelincik. Çince gelincik evet. Hmm. Çince lung Yılandan e, türetildiğini isme Seki Eyüboğlu aktarmış. Arslan, arslan sonra da aslan şeklinde en yaygın haline geliyor. Gelincik aslan arasında bu e, tüylerin boyamı e, denmiş, rengi bakımından bir benzerlik kuruldu. E, buna da e, ejderha, canavar, yırtıcı, korkunç anlamındaki o ilanın gelişiyle Arslan'ın türediği bilgisi var e, İsmet hmm, Seki Eyüboğlu'nda. Evet, e, ilginç değil mi? Aslında hemen e, aynı sözcüğe e, Tilsa'dan da bakayım. E, onun Bak. nasıl e, yaklaştığını görelim. E, o da eski Türkçe e, olarak e, sözcüğü vermiş. E, bu lan ekiyle e, e, hayvan isimlerine gelen bir ek e, olduğunu hani ceylan ve sırtlanda da olduğunu söyleyerek aslında farklı bir yerden yaklaşmış. Yani bu. Nişan Çince, yanmalı, benzer bir şey var. Şey gibi mi? Titse gibi i̇şte mi yaklaşmış? Vahşi eder? hayvan adlarını kullanılan bir takıt diyor yani hı -hı. ama bu çok görülüyor değil mi? Eski Türkçe'de işte sırtlan, ceylan, kaplan, aslan Doğru. Hı hı. Hatta domuza domuzlan da dendiği oluyormuş. Fakat İsmet Seki Eyüboğlu'ndaki aktarım ve algılayış daha farklı. Orada Çince il, ilan, yılan anlamındaki ılandan gelerek daha çok görsel gelinceye mutlaka Aslan'ın hem renk hem yelesiyle ilgili görselle vahşiliği birleştirmiş gibi burada biraz daha farklı bir yapılanma söz konusu. Sende başka ne var şeyde? aman e, nişan Nişanyan'da? Ağır ve arsılın boz veya kahverengi olan eski Türkçe anlamıyla bu bahsettiğim vahşi hayvan adlarında kullanılan bir takı olan lan eki eklenerek arslan oluşuyor. Burada rengi hani, özellikle vurgu yapmış, boz veya kahverengi demiş. Hmm. Başka en erken 576 tarihli Bizans belgesinde Türk kişi adı olarak Arsilas, aslan kaydedilmiş diyor. Ee, arslanla ilgili mecazen işte mecazi ve yan anlamları var, gürbüz anlamı var işte. Bu bildiğimiz aslan payı var işte. Hak edilenden daha çok alınan pay hmm. olarak düşüyor. Aslan sütü hepimizin bildiği işte milli içeceğimiz rakı var. Aslanın ağzında var. Bu dönem biraz daha çok kullanılıyoruz galiba, <gülüyor> değil mi? Maalesef. <gülüyor> Her şey aslanın ağzında. Evet. Ee, Argo'da aslan yatağı tutuk evi hapishane anlamı var aynı zamanda. Hmm. Asker Arbus sözünde aslan aslan zengin bir başlık bu, bu, bu anlamda. Aslan vücutlu köy yiğitleri diyor kurasını çeker, orduya koşar yarın çavuş olur, döner geri, ağlamaz nazlı yar. Bu Asker Arbus sözünde geçiyormuş. E, erbaşlarca ellerin eğitiminde kullanılan yürüyüş kararlarındandır demiş. Hmm. Yürüyüş kararları askerlik yapanlar için bilinir. Böyle sürekli E, tekrar edilen e, dakikalarca tekrar edip bir yürüş kararında yürüme esnasında söylenilen maaşlar, şarkılar bu sözlerin e, anlamında doğru. Evet. Bilmiyordum. Tabii benim bilmemem ha. çok <gülüyor> normal. <gülüyor> e, futbol argos sözlüğünde geçiyor. Aslan işte hepimizin bildiği gaz sayı takım ve taraftarlarının e, lakabı aynı zamanda. Ha evet. E, bir hikaye var. Onunla birlikte e, bu hikayeyi paylaşayım e, ve İstersen bir şarkı arası vereyim. Hı hı. Aslan hakem anlarsın ya diye bir başlık var. E, burada hakemin kararının beğenilmediği durumlarda e, 1980'li yıllardan beri söylenilmiş bu. E, buradaki anlarsın ya vurgusu aslında işte bilmem ne hakem vurgusunun açıkça ifade edilmediği durumlarda kullanılmaktadırmış. 80'lerde dönemin darbeci, devlet başkanı, organikler, Kenan Evren bir basket maçına gidiyor efendim fakat o gitmeden önce anonslarla kaba tezahürat yapılmaması konusunda seyirci uyarılmış. Hmm. Maç esnasında hakemin takımların için olumsuz kararlar vermesi sonucunda e, seyirciler bir sabretmişler, iki sabretmişler, bir üç sabretmişler. Artık 4.de iyice iyiden iyice, zıvanadan çıkıp "Aslan hakem anlarsın ya" biçiminde tezahürata başlamışlar. Buna da e, evren tabii Çakozlamıştır mı diyeyim. Anlamış <gülüyor> ve <Bilmiyorum. gülüyor> gülmeye başlamış. Ee, bir Fenerbahçe olarak aslan terbiyecisi diye bir kullanım var. Yine futbol argosu sözlüğünde Fenerbahçe takım ve taraftarları için Galatasaray'a karşı üstünlük iddiasıyla efendim söylenir aslan ha, terbiyecisi. İyiymiş bilmiyordum. Ee, evet çok uygun. Bir de yine... E, Filiz Bin Gölçeli'nin Osman Nargosu sözlüğünde aslan kadınlık organı vajina diye de geçiyor. Hmm. İstersen son dönemlerde fazla yüklenilen sevgili değerli sanatçımız Sezen Aksu'dan gelsin diyeyim değil, değil mi? Valla istiyoruz evet. Ee, Sezen Aksu'dan geliyor efendim. Adı bende saklı. Efendim Açık Radyo'dayız. 95.0... E devam ediyoruz kamusta güreş olarak e, vahşi hayvan adlarından bahsediyorduk insanlara konulan e, a harfinde arslanı bitirdik atmaca aslında çok tahmin edilebilir bir şey o yüzden pek derine inmeyeceğim Tabii ki Atlamaktan, o atılgan olmaktan gelen at kökünden e, türetilmiş. O yüzden harf sırasıyla gittiğimizde Doğan'a geçiyorum ben. Aslında e, Doğan'ın etimolojisini Kerem'e vereceğim. Benim şey dikkatimi çekti araştırırken, Doğan'la eş anlamda kullanılan çok fazla sözcük var. E, malum eski Türklerde de bu yırtıcı hayvanları e, av için e, ehlileştirmek, kullanmak, yollayıp, Geri dönmesi gibi şeyler de çok söz konusu. Gözünüzün önüne de bir takım görseller geliyordur. Ee, Şunkar, Sungur, Lechin e, ve Şahin de aslında doğanın eş anlamlısı olarak e, görünüyorlar pek çok sözlükte. Ee, hmm. Ben sana etimolojisini aktarayım Kerem. Etimolojisinde çok fazla bir şey yok. Nisan yanı baktım. Eski Türkçe "tuk" kelimesi yükselmek anlamına geliyor. Orada. Eski Türkçe Togan Tugan'a doğru evrilmiş. Yükselmekten geliyor yani kökü. Ay güzel o, işte. Aynı zamanda bu e, Kubealtı Lübveti'nde Doğancıbaşı diye bir başlık var. O ilgiymiş etti. Bu Osmanlı padişahlarının av kuşlarını yetiştiren Do Doğancı kuşunun amiriymiş. E, kovuşunun pardon. Hmm. Böyle Doğancı Kovuşu diye bir kovuş var. Şahincibaşı da var, Doğancıbaşı da var. Çok ilginç değil mi? Evet var yani bu ben de böyle şey her şeyi biliyorum. Şimdi neredense biliyorum ben bunu yani bir şekilde. Evet, Bayağı bu, bu tür yırtıcı avcı kuşları işte beslemek, eğitmek hatta gözlerini kapatan böyle şeyler vardır. Deri kapaklar vardır. Evet. Falan falan neyse. Ya de. bir böyle Osmanlı da bir evet. kurumsal olarak bir şey var adam. Memuret var yani evet. diye bir başı. Evet, evet ilginç. E paşa <gülüyor> tamam, babam sarayında beslerdi falan dermiş mi? Allah Allah olur olur inanırım. <gülüyor> Sevgili dinleyicilerimiz harf sırasına göre ilerliyoruz. Kartal eski Türkçe bir sözcük. E, kart parçalamak, yaralamak kökünden geliyor, oradan türemiş sözcük. E, yazılı kaynaklarda 13. yüzyıl dolaylarında geçtiğini söylemiş İsmet Seki Eyiboğlu. E, bu e, ilgi çekici. E, devam ediyorum yine ben e, şeyle e, harf sırasıyla. E, art, yok. Art, kuz, kuzgun. Ah bak bak öyle yapalım oradan. Kaldı. Nishanyanda eski Türkçe aklı karalı, karaya çalan renkten geldiği söyl söyleniyor. Aa, bak baş... Ancak bu ha. evet burada mesela kara kuş diye bir e, kuş var bu kartal tabii ki. Bu 17. yüzyıla dek egemenmiş aslında. Kartal diye bir şey yok. Kara kuş var diyor Nişanyan. Eee asker Aa. argosu sözünde de kartal işte biliyorsun Beşiktaş takımının ve taraftarı için kullanılıyor. Bir de kartalizma diye evet. bir başlık var. O da kart yine Beşiktaş taraftarı için kullanılıyor. Kartalda Hı -hı. bunlar var bende. Kaplana bak istersen. Kaplan yok bende kuzgun versek olmaz mı? Olur canım kaplan bu, ben kaplan sonra kapadım, ben bakayım sonra. <gülüyor> tamam. Ee, kuzgun Türkçe gene kuz kökünden türetilmiş gölgelik kara ve kuzey anlamlarına gelen bir sözcük sonuna gun eki geliyor. E, bu kuz sözcüğü Asya Türkçesinde de Anadolu Türkçesinde de aynı anlamlara gelen kara, gölge, güneş görmeyen yer manasında tabii renginden yola çıkarak e, türetilmiş bir sözcük. Böyle kuzgunla ilgili. Kaplan na bakayım o zaman. Ben de nişan yanında kap. Eski Türkçe tutmak, yakalamak, kapmak hani dan türediğini söylüyor. Moğolca'da da kaplan hmm. kelimesi var. İssede de hablan diye bir kelimeden bahsediyor Moğolca da. Buralardan gelebileceğinden bahsediyorlar. E, kurt başına bakalım istersen. Tabii. Eee kurtta aslında bütün Türk dillerinde bu kurtçuk, solucan anlamına geliyor kurt. Evet. Evet, e, o, ancak Oğuzlar bu sözcüğü kurt anlamında kullanmışlar. O da hani bu ikinci anlamı da İşte e, böğrün sözcüğüne ilişkin bir tabudan kaynaklanmış olması muhtemeldir diye bir ek açıklama yapmış Nişanyan. İlginç ee, bende Sark... de aynı bilgi var o yüzden tekrarlamayayım dedim. Hep şeyi Hı -hı. düşündüm aslında yani topraktaki kurtla bu bu kadar heybetli ve hatta Türklüğün bir simgesi olarak görülen yırtıcı hayvanı nasıl bir aynı e, noktada tuttukları o bağı bağlayamadım ben yani. Hı -hı, evet. Evet. kurtta yine birkaç kubbe altı lügat ilginç şeyler var Bu kurt kanunu var mesela işte hakka adalete değil kuvvete ve zorbalığa dayanan uygulamalar için kullanılıyormuş kurt kanunu bu da kurt çok masalı. kullanılıyor herhalde evet. son zamanlarda evet. kurt masalı var işte karşısındakini oralamak veya kendini mazur göstermek için ileri sürülen ve inandırıcı olmayan bahaneler boş sözlere de kurt masalı denilmiş herhalde şey kırmızı başlıklı kızdan Evet öyle bir şeyden türemiş evet. diye düşünüyorum ben de. Evet. İşte kurt, kurtla kuşla barışmak diye bir deyim var. Bu herkeste dost olmak anlamını taşınmış Zidemciğim. Evet ya evet. O da olmayan durum herhalde. <gülüyor> Her şeyi <gülüyor> bu, bu, güncele bağlamaktan bir hal olduk. Ee, var mı vahşi e, hayvanlarda? Laçın var galiba değil mi de, sende? Evet laçın var. Moğolcadan geliyor. Naçin, Şahin Doğan olarak NL kullanılıyormuş aslında. Bu NL dönüşmesiyle Laçin olarak kullanılmaya başlanmış. Aynı zamanda yiğit kişilere de Laçin deniyormuş. Hmm. böyle Demin söylemiştik zaten yani bu Sungur, şun Karlaçin hep aynı manada giden şeyler. Şahin'e geçeyim hazır. Hars aynı... var ben de istersen. Aa, tamam, on... tabii. Madem alfabetik gidiyoruz. Eski Türkçe bir vahşi kedi olan Pars'dan geliyor. Farsça'da da Pars aynı kelime. Aslında eski Yunanca Pardos İrani bir dilden alıntıdır diyor. İşte bu Soğutça, Pırdanka, Sanskritçe, Pırdaku en erken e, Taberi vekainamesinde e, kişi adı olarak anılan Türkçe sözlük yine Nişanya'nın bir yorumu bir İrani dilden alıntı olmalıdır demiş Pars kelimesi için. Hmm. Esersen sen Şahin'e geç. Geçiyorum. Farsça bir kökeni var. Doğan anlamına geliyor zaten demiştik aynı hayvan bu kadar aslında çok özel bir şey yok farsça'dan geliyor olduğu bilgisi hmm. ilgi çekici. Nişanyan da Avesta'caya dayanıyor diyor. Sayne'a Sanskritçe Siyana diye bir kelime var e, kartala da benziyor yani kartal veya şahin de demiş kendisi. Çok aslında e ayrı şey tabii şahinle evet. kartal. Evet ama işte Sankt-Risçe'deki o kullanılan Siena kelimesi hem Kartal hem Şahin içinde hmm, hmm. kullanılmış. Bir de asker argosu sözünde bu Şahinler sen de çok iyi bilirsin. işte savaş ve saldırı yalnız askerler içinde Şahin hmm. tabiri kullanılır efendim. E, doğru kullanılır. E, çeşitli başka ülkelerde başka kültürlerde de evet savaştan yana olanlar için böyle söyleniyor. Bitti mi efendim? Evet. Yani... Bende kelimeler bitti. Aslında süremiz de bitiyor yavaş yavaş. Son Şöyle... bir dakikamız var şöyle bir şey yapalım o zaman şimdi biz aslında bir ters köşe yapıp bu programın içerisinde böyle yumuşaklıkla, sükunetle sakinlikle ilgili isimlere geçecektik. O geçişi başlatmış olalım en azından. Şimdi malumunuz Ömer Madre bize çok dolu dolu güzel bir saldırgan ya da böyle soycul isimler listesi vermişti. Merak edenler Twitter'dan bakabilirler. Geçen haftaki linklerimizin içinde var. Ben o listeye başka kelimeler de ekledim araştırma yaparken. E, hepsinde gerçekten bu biraz haşı, haşin, e, çok savaşla e, ilgili, e, kanla ilgili e, anlamlar olan sözcükler bunlar. Bir ufak listeleme yapayım. Bunlar da Twitter'da var, anlamlarını merak edenler bakabilir. Ardarda arda böyle bir listeleme yapıp canınızı sıkmayalım dedik. Mesela Altemur, Battal, Botu, Haydar, Hamza, Haşim, Cüneyt, Faysal, Tahsin, Fedayi, Hüsamettin, Gazanfer, Hamza, Haydar, Kadir, Necdet, Orhan, Seyfi, Seyfullah, Sinan, Zekeriya, Tanju, Bahadır. Bütün bu isimlerin içinde gerçekten çok savaşçıl manalar ağır basıyor. Program bitmeden de içimde kalmasın diye biliyorsunuz sevgili dinleyiciler ben böyle son dakikaya 3-5 kelime sıkıştırma huyum çok fazla. Buradan da birkaç yumuşak anlamlı şey söyleyelim hatta küçük program başlığımızı da şey olarak belirleyelim dedik herhalde küçük bilirsiniz bir anekdot vardır hani adın nedir diye sormuşlar. Mülayim demiş, e, sert olsan ne yazar demişler. Mülayim de yumuşak anlamına gelen bir isim. Böyle e, Halim Selim sözcüklere geçeceğiz gelecek hafta. Sevgili Feryal var yayında bizi uyarıyor sireniz bitti diye. Ona da selam ediyoruz. Hepinize güzel haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Ya Fahar hoşçakalın.